Merdiveni çıktık, şimdi üst gecidin üstündeyiz. İki adet güneş şemsiyesi var. Biri televizyon anteni satan adamın. Sağ başta. Kendi imalatı, miki kulağı gibi iki parlak plakası olan minicik antenler. Bir küçük jeneratör koymuş, bir de 35 ekran televizyon. Bayağı gösteriyor yani. Pazar esnafı önemli günlerin önemli haberlerini, maçları falan buradan izler. Onun karşısında epeyce bir yere yayılmış oyuncakçı. En çok bebek araba ve tabanca satıyor. Anasının babasının elinden tutup geçitten geçen çocukların gelip takıldıkları nokta. Önünde her zaman küçük bir kalabalık birikir. İşi iyi oyuncakçının. Adam galiba yozgatlı. Bizim fukara Duran onun yanına yerleşmiş. Zaten balonlar da adamın. Duran güya sürümden kazanıyor. Ama olsun, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yozgatlı oyuncakçı, Duran'a bayağı kol kanat geliyor yani. Bir dürüm alsa, yarım ekmek döner söylese, ucundan kıyısından Duran'a da tattırıyor. Duran bağırmayı da öğrenmiş bayağı. O bluğa ermemiş incecik sesiyle, ''Bebelere balon, bebelere balon!'' diye yeri göğü inletiyor. Duran'ın omuz başında bir kör kızın tezgahı var. O da kağıt, mendil, pil ve kalem satıyor. Kızın adı Nimet, 17-18 yaşlarında. İkinci güneş şemsiyesi şapkacı bacının. Bacı, orta yaşı geçmiş. Belki 50 var ama çok çekmiş olmalı. 60'a yakın gösteriyor. Kışın şapka, eldiven, kaşkol, yazın sadece şapka satıyor. Ondan öteye ucuz ayakkabıcı, tapon mallarını yaymış. Daha da ötede, geçidin ucunda... Eski plak eski kaset satan biri var Televizyon anteni satan adamı geçince saatçi Onun yanında da tablo poster satan biri bulunuyor Saatçinin tezgahı geniş Saatleri leblebi fındık gibi yığmış Bu yığını görünce sadri alışığın oynadığı Siyah beyaz televizyonun ilk reklam filmlerinden birini hatırlıyorum Sadri elinde iri bir bavulla havaalanında uçaktan iniyor Geçilecek yerlerden geçiyor Sonra birkaç polisle burun buruna geliyor Polisler Ne var bu bavulda Diye soruyorlar Sadri en turistömer gülümsemesi ve sesiyle Hiç diyor Tavuk yemi Polisler sert Aç şu bavulu bakalım Diye bastırıyorlar Sadri kafasını sağa sola sallayarak Çaresiz açıyor bavulu Ağzına kadar saat dolu Polisler bu defa daha sert Ne bu Diye soruyorlar. Hani tavuk yemiydi? Sadri'nin gülümsemesi acıklı bir kahkahaya dönüşüyor. Elbette tavuk yemi. E nasıl yiyor tavuklar bu yemi? Vallahi orasını bilmem. Ben serpiyorum önlerine. Yiyip yememek onların bileceği bir şey. O zamanlar bu saatler kaçak geliyordu. Memlekette saat azdı ve gayet kıymetliydi. Peki neyin reklamıydı bu? Unutmuşum. Saatçinin yanında bir genç oğlan, bir genç kız. İkisi de Orta meydanından kaçıp gelmiş sanki. Oğlanın saçları uzun, at kuyruğu yapıp bağlamış. Kulakta küpe, parmaklarda yüzükler. Kız aksine, asker tıraşı olmuş, o kadar kısa saçlı. Kirli bir eşofman giymiş, boyunda yazma. Entel çocuklar bunlar, ellerinden kitap düşmüyor. Kolye yapıp satıyorlar. Bu yüzden başları çokluk önlerinde. Aralıksız çalışıyorlar ve aralıksız sigara içiyorlar. İnişteki merdiven sahanlığında bir dilenci kadın oturuyor. Genç olduğu kesin ama başını yüzünü öylesine sarıyor ki sadece gözleri görünüyor. Şimşekler çaktıran çakır gözler. Üstünde entari şal var. Onun üstünde bir askeriye kaputu. Betona mukavva muşamba serip yayılıyor. Kirli bir battaniyenin altında çocuğu. Çocuk arada bir kovuğundan çıkıyor, üstte bir perniğe, altta hiçbir şey yok. Bayağı yalın ayak. Zaten o kadar küçük ki yeni yürümeye durmuş. Elinde sürekli bir gofret veya simit parçası gebeliyor. Parçalar tozlu kirli merdiven ayaklarına yuvarlanıyor. Çocuk kirden rengi belirsiz olmuş elleriyle bu parçacıkları toplayıp toplayıp yiyor. Hikmeti hüda, topaç gibi. Rüzgarlı pazarın bir alay dilencisi var. Yeri gelince anlatırım. İnilen merdivenin dibinde nohutlu pilav arabası, onun yanında ciğerci ve börekçi, ondan öteye çokluk seyyar köfteciler ve sandviç satanlar. Ta minibüs kadar. Bu daracık pazarın sakinleri bunlardan ibaret değil. Günü birliğine gelenler, zaman zaman uğrayanlar, Hırsızlık malı diye şüphe edilen akşamın dar vaktinde iki üç kişi tarafından bağıra bağıra bir milyona, iki milyona gömlek satanlar. Ne alırsam bir milyon iki milyon tezgahları, merdiven başını tutmaya gayret eden midye dolmacı, çorapçılar, çakmakçılar, tek güvercin ve tek tavşanıyla ara sıra görünen niyetçi, buhurcular, eline oyuncak ördek başı takıp ileri geri hareket ettirerek ciyak ciyak bağırtan adam, Işıklı top, ışıklı bilezik satanlar, Banyo lifi peçete işlemeli sehpa örtüsü, Masa örtüsü, Oyalı yazma satan kadınlar, Diş beyazlatma ilacı pazarlayanlar, Kestaneci, kağıt helvacı, plastik çiçekçiler, Daha neler? Bayağı kıymetli saat satan orta yaşlı Azeri kadınlar. Aa senin pul nedir? Türk lirası. Doları yoktu. Yahu bırak doları. ''Ben Türk lirası vereyim, sen alırsın doları, ha? Ne dersin?'' Uzar gider pazarlık. 100 dolardan tutturan kadın 30'a kadar iner. Saati 30'a kapatan adam onu başka bir pazarda 50'ye satacaktır. Bir de üç kağıt açanları zikretmeliyiz. Hala var bunlardan. Sağı solu kollayıp polise dikkat eden adamıyla merdiven dibinde 1 iki saat çalışır. Ne kaparsa kar. Rüzgarlı pazarın rüzgarı hiç eksilmez.'' Lodos, Poyraz, Keşişleme, Karayel Eser de eser Hele ki Poyraz, Kemiklerine işler adamın Nemlidir Bu sebeple bilhassa geçidin Poyraz tarafına sırtını verenler Demir korkulukları boydan boya Mukavva, sunta, naylon, brandayla kaplamışlardır Sıkı giyinir Alçak iskemlelere tüner Üşütmemeye çalışırlar Yağmurlar başlayınca derme çatma naylon tenteler açılır Aşağıdakiler yeşil alanın tel örgülerine tutan demir borularla metruk fabrikanın duvarına çaktıkları halkalara ipler atarak küçümen tentelerini gererler. Geçidin üstünde kalanların hali haraptır. Demir korkuluklara monte ettikleri çıtalar, alüminyum borularla uyduruk naylon tenteler kurmaya çalışırlar. Sağanakta ve güçlü rüzgarda, karda kışta bunlar da para etmez. Bu yüzden hepsinin yanında kalın naylon örtüler vardır. Yağmura yakalandı mı malların üstünü bunlarla örter. İcap ettiğinde altına girerler. Rüzgarlı pazar sellerin ortasında kalmış bir adacıktır. Bir umut adacığı, bir geçim adacığı. Sabah akşam bir aşağı bir yukarı insan seli akar buradan. Geçidin altından geçen yoldan bir araba seli akar. İnsanların üzerinden egzoz dumanı, toz, is, kurum, koku, gürültü seli geçer. Bakarsın bıyıkları yeni terlemeye durmuş bir delikanlı sigara satan kıza yaklaşır. Tezgahtaki açık paketlerden alıp yakar. 250 lira. Dumanını rüzgara savurarak önü sıra yokuşu tırmanan fingirdek işçi kızların peşine takılır. Okullar dağılır. Beyaz gömlek, mavi yelek, ekose, etek giyen mektepli kızlar sekerek, cıvıldaşarak, saçlarını savurarak pazar esnafının gençlerini allak bullak edip uzaklaşırlar. Rüzgarlı pazar sabahın köründe kurulur. Gece yarısına kadar nüfusunu azalta azalta geçitte kalır. Sonra yerini sarhoşlara, mekansızlara, tinercilere, sokak köpeklerine bırakarak perdelerini kapatır. Duran Demir işte bu hengamenin ortasında Suya düşmüş bir saman çöpü Gün yıkılır, akşam olur kulağa kiriştedir artık Hurdacı Bilal gelecek Aşağıdan, otoyoldan bağıracak Ula Duran! Gel hadi gel, gel de gidelim Duran bu sesi duyunca sevinir Tezgahı toplar, oyuncakçıya teslim eder Birlikte aşağıya ineriz Vurdacı Bilal'in üç tekerliği işport arabasının kulpuna yapışırız. Nereye? Şehrin ucuna. Yol yaya iki saat. Hem tehlikeli de. Ne de olsa otoyolda gidiyorsun. Arabalar vız vız geçiyorlar. Allah saklasın biri biraz sapıtsa, Bilal korkuluklara yakın gidiyor. Duran'ı sağ yanına alıyormuş. Hani ne olur ne olmaz. Başka yol yok mu diyorum. Yok abi diyor. Mecbur otoyol. Her gün iki saat gidiş, iki saat geliş, 4 saat yolda geçiyor. Bilal gülüyor. Mühim değil diyen bir 18 yaş gülüşü. Abi biz gün boyu dolaşıyoruz zaten. Her saat yol bize diyor. Hurdacılık bu. Kolay mı? Durana uzaktan akraba oluyormuş. Başlangıçta oğlanı bunun yanına vermişler. Biraz dolaşsın, yol iz öğrensin diye. Dayanamaz dedim Recep abiye. Bu daha çocuk. Dediğimde çıktı yani. Bir haftada ayakları patladı. Hurdacılık bu. Kolay mı? Oyuncakçıyı Bilal bulmuş. Sabah akşam birlikte gider geliriz demiş. Merak etmeyin. İti var, kopuğu var. Bilal'in başından neler geçmiş. Sana anlatırım bir münasip vakit dedi.